Bismillah, velhamdülillah, ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Değerli kardeşlerim, her birimizin bilmesi muhakkak gereken konular var. İyi öğrenmemiz, zaman zaman da tekrar etmemiz gereken bir mevzu var. Hatta öğrenmemiz icab eden mevzuların başı. iman, İslam ve ihsan terimlerini inşallah konuşacağız. İman sözlüğe baktığımızda tasdik manasına geliyor kardeşlerim. Konunun daha iyi anlaşılması için hemen bir iki örnek sizlerle paylaşmak istiyorum. Onlardan bir tanesi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden bir hadisle başlayalım. Cündep bin Abdullah radıyallahu an anlatıyor. Birkaç genç, Efendimiz aleyhisselamın yanındaydık. Bize Kur'an'dan önce imanı öğretti. Daha sonra Kur'an'ı öğretti. Bununla imanımız kat pekat arttı diyor. Yine, iman yetmiş küsur şubedir. En üstünü, la ilahe illallah sözü, en aşağısı da yoldaki eziyet veren şeyleri kaldırmaktır. Haya da imandan bir şubedir. Yani iman birazdan inşallah daha iyi anlamaya çalışacağız. Kalbimizle bir şeyleri tasdik etmektir. Evet dilimizle ikrar etmektir. Ama aynı zamanda verilen örnekte olduğu gibi insanların zararına, hayvanların, bitkilerin zararına olan bir şeyi temizlemek. Diyelim bir hayvana, bir ağaca zarar veren bir şey var orada. Bir metal yapı var vesaire, Bunları... Engellemek yine imanın göstergelerinden bir tanesi. Evet, dilimle söyledim, evet kalbimle tekrar ettim, evet ibadetlerimi yapıyorum, tamam. Ama aynı zamanda imanın tam olabilmesi için hem diğer yaratılmışlara, insanlara, hayvanlara, bitkilere de cansız gördüğüm ama mutlaka bir hikmet üzere yaratılan bir çakıl taşına dahi nasıl davranmam gerektiğini bana anlatan bir dinin mensubuyum elhamdülillah. Cibril hadisini iman üzere sohbetlerde anlatırlar. Biz de madem imanı bugün şöyle konuşmaya tekrar etmeye çalışıyoruz. Gelin onunla devam edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydık. Bu esnada elbisesi bembeyaz, Saçları simsiyah bir adam çıka geldi. Üzerinde yolculuk izleri görülmüyordu. İçimizden hiçbir kimse de kendisini tanımıyordu. Bu kimse, Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi, dizini onun dizine yapıştırdı ve şöyle bir konuşma geçti. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, iman nedir? Allah'a, meleklerine, kitaplarına, Peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerriyle kadere inanmaktır. İslam nedir? Allah'ın kulu ve elçisi olduğuma şehadet edip, namazı kılmak, zekatı vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır. İhsan nedir? Allah'ı görür gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen bile, o seni her an görmektedir. Bu hadisin devamında Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ömer'e soruyu soran kimdi biliyor musun diye sordu. Ben Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için geldi, buyurdu. Şimdi bu olayı şöyle gözümüzle canlandıralım. Konuşmaları vesaire Dini, İslam, iman ve ihsan diye şubelere ayrıldı. Anlaşıldı ki dinimiz bu üçünü de kapsıyor ve çok önem veriyor. Üç mertebe diyebiliriz buna. Müslüman, sonra mü'min, sonra muhsin oluyor. İman aslında İslam'ı da kapsıyor. İhsan da iman ve İslam'ı kapsıyor. İman ve İslam olmadan ihsan olmaz. Ayet-i Kerime'de Fatır Suresinde şöyle geçer. Sonra kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras kıldık. Artık onlardan kimi kendi nefsine zulmeder, kimi orta yoldadır, kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda yarışır, öne geçer. İşte bu büyük fazlın kendisidir. Alimlerimiz diyor ki, bu ayetin tefsirinde orta yolda olanla, hayırda yarışıp öne geçenler, Allah'ın izniyle ceza görmeksizin cennete girecekler. Nefsine zulmeden böyle değil. O, bu önemli tehdidin muhatabı. Bir Müslüman düşünün, kalbiyle tasdik etmiş, ancak dini yükümlülüklerini yerine getirmemiş. İşte bu kişi, bu tehdide muhatap olan insandır. Yani ben inanıyorum Allahu Teala'nın varlığına, birliğine, Kur'an-ı Kerim'de geçen her şeye inanıyorum. Son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. Ama namaz yok, farzlar yerine getirilmiyor ve büyük günahlar işleniyor. İşte bu muhatap, tehdidin muhatabı bu zatlar oluyor. Mana itibarıyla en kapsamlı olan bunların arasında ihsandır sonra imandır, sonra İslam'dır. Muhsinler müminlerden daha ileridedir. Müminler de Müslümanlardan daha ileridedir. Bunları ilerleyen dakikalarda daha iyi inşallah anlayacağız. Evvela imanın aslı nedir kardeşlerim? Ona bakalım. Eserlerde şöyle geçiyor. Kul imanla zaten İslam'a girmiş oluyor. Diğer amellerin değer kazanması da bununla oluyor. Amellerinin iyi ya da kötü oluşu, kalpte olanın iyi ya da kötü oluşuyla zaten doğru orantılı. Nitekim, hadis-i şerifte buyruluyor, ''Bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa, bedenin tamamı sağlıklı olur. O bozuk olursa, bedenin tamamı bozuk olur. Dikkat edin, o kalptir.'' Buhari'de geçen bir hadisti. Yani imanın aslığı kalpte. O da kalbin sözü ve ameliyle oluyor. Tastik'in ikrarı muhabbet ve boyun eğmekle oluyor. Tastik yani doğrulamak kalbin sözü. O da şehadetin delalet ettiği marifet ve ispattır. Muhabbet Şehadette zikredilenlere karşı kalbin amelidir. Yani, La ilahe illallah sözünde geçen Allahu Teala'dır. Muhammedun Resulullah sözünde geçen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Boyun eğmek, bu da kalbin amelidir. Şehadet kelimesinin işaret ettiği üzere, kabul etmek ve kopmama niyetine bağlanmak oluyor. Peki, imanın aslı nedir? Aslını 3 olarak görüyoruz. Birincisi kelime-i şehadet söylemek, İkinci basamak kalbin sözü. Ne demek bu? Şehadetin manasını bilmek ve tasdik etmek. Yani Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. dedim ama ne dedim? Bunu Zaten ortalama bir akla sahip olan, akıl bali olan insanlar anlamalıdırlar. Ben kelime-i söylerken anlamını bildim, kalben de bunu tasdikledim, inandım demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Teala'nın dinine dair haber verdiği her şeyde doğru olduğunu da ne yapmak? Tasdik etmektir. İmanın aslı olan üçüncüsü de, Kalbin amelidir ki o da tevhidin kabulüdür. Tevhidin zıddından uzak olmaktır. Kul, imanın aslıyla geldiğinde imanın tekmiliyle memurdur. Yani ne dünyada ne ahirette ancak bu şekilde emin olabilir. Eğer o insan ibadetlerine devam eder, günahlardan, haramlardan kaçarsa, İman bağını sağlamlaştırmış olur ve orta yolda gidenler buyurulmuştu ya, onlardan olur anlamına geliyor. Ömer bin Abdülaziz, Adi bin Adiye yazdığı mektupta şöyle demiş, İmanın farzları, hükümleri, hadleri ve sünnetleri vardır. Onları tamamlayanın imanı tamam demektir. Onları tamamlamayanın imanı tamamlanmamış demektir. Bugün tabi biz imanı çok daha kolay elde edilen ve insanın cennete gitmesine direkt olarak sebep olan bir şey gibi gördüğümüzden dolayı yanında ibadetlerin, haramlardan kaçmanın, şirkten uzaklaşmanın yollarını öğrenmek. Bunlar gündemimizde olmadığı için bu insanlarda bir rehavete sebebiyet veriyor maazalla. Değerli kardeşlerim, Allah'a imanın, iman etmenin bir takım esasları var. Nasıl ki öğrencilerin uyuması gereken, öğretmenlerin yine aynı okulda uyuması gereken kaideler olduğu gibi, fabrikada çalışanların, tekstil atölyelerinde çalışanların, avukatların, mühendislerin, camideki imamların uyuması gereken kurallar var, esaslar var. İman ettim demekten sonra da uyulması gerekenler var. Sizlerle bunları bol bol paylaşalım ki bazen şeytan bize farklı yönlerden gelip çomak sokmasın. Bizim aklımıza fitneler, nifaklar getirmesin. Haydi hatırlayalım. Birincisi gayba iman etmek. Gayip ne demek bilinmeyen bir şey. Cibril hadisi var demiştim ya daha önce de sizlerle okuduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem imanın tarifini verirken ne buyurmuştu? Allah'a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine, ahiret gününe, hayrı ve şerriyle kadere iman etmek. Yani gayba iman etmek, bir Müslümanın iman esaslarından bir tanesiydi. Olmazsa olmazlarından bir tanesiydi. Yani demek ki ben e, ahirette pek inanmıyorum veya güvenmiyorum, yeniden diriliş yoktur demek bir insanı, iman dairesinden söküp atar. Bakara suresinde şöyle buyruluyor. Elif Lâmmîm Bu kendisinde şüphe olmayan, muttakiler içinde kılavuz olan bir kitaptır. Ki onlar gayba inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Gayba İman edeceğiz. Bugün ateizmin, belli izimlerin, dillerinden bir türlü düşürmedikleri, sakız gibi ağızlarında gebeledikleri nedir? Bir daha mı dirilecek insanlar? Bir daha mı dünyaya geleceğiz? Ahiret mi olacakmış, bilmem ne mi olacakmış diye, yan çizdikleri mevzu, bir Müslümanın demek ki olmazsa olmazıdır. Ben, geleceğe, gayba, Zaten iman ediyorum ki bu Müslüman olmamın şartlarından bir tanesidir. Yine iman esaslarımızdan digeri Allahu Teala'nın dışında bütün konuşulan ne varsa sihirbazlar, kahinler, tavut, efendim putlar ne dersek diyelim uzak durmaktır. Kalbe imanın girmesi için önce kalbin bu pisliklerden batıl düşüncelerden temizlenmesi gerekmektedir. Bakara suresi ve Zümer suresinde geçiyor şöyle. Artık kim tavutu tanımayıp Allah'a inanırsa o sapa sağlam bir kulpa yapışmıştır. Bunun kopması yoktur. Allah işitendir, bilendir. Tavuta kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a içten yönelenlerse onlar için bir müjde vardır. Öyleyse kullarıma müjde ver. Yani ben gayba iman edeceğim tamam ama ondan önce de Allahu Teala'ya ait yetkilerden herhangi birine sahip olduğuna iddia eden bir kişi izim ne varsa bunların hepsini reddedeceğim. Benim rızkımı Allahu Teala veriyor. Geleceği sadece Allahu Teala biliyor. Bugün önünde eğilecek, bel bükecek, Allahu Teala'dan başka kimse yoktur diyebilmek ve bunu kalben de davranışlarla da ispat edebilmektir. Allah'ın dışındaki ben yetkiliyim, ben şöyleyim, böyleyim, ben kural koyucuyum şeklinde ibareleri kalbinden çıkarmaktır. Üçüncüsü emirlere bağlanmak ve yasaklardan olabildiğince kaçmaktır. Zariyat suresinde, Rabbimiz insanın yaratılış hikmetini, açık bir şekilde beyan ediyor. Ben cinleri ve insanları, ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Evet, emir ve yasaklarına uymak suretiyle, Allah'a ibadet etmektir. Diğer bir ayette de, Şöyle buyrulmakta Bakara Suresi'nde: Ey iman edenler! Toptan İslam'a girin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Yani Allahu Teala müminleri İslam'ın bütün hükümlerine tabi olmaya davet ediyor. Hükümlerin, hadlerin bir kısmını uygulayıp diğer kısmını uygulamamaktan sakınmaya davet ediyor. Bugünü şöyle bir düşünecek olursak, maalesef namazını kılan, orucunu tutan, eğer imkanı varsa hacca gidecek gitmiş veya zekat verecek vermiş insanlar var. Ne güzel. Lakin Allah'ın haram kıldığı, bazı şans oyunları adı altında toplumda, revaçta olan veya apaçık yine Allah'ın haram saydığı faizin, bu insanlar, inanan insanlar arasında da ne kadar yaygın olduğunu, türlü sebepler, bahanelerle beraber e bu devirde şöyle, e o da kullanmış, bu da bunu söylemiş bahaneleriyle Allah'ın haramına ne kadar yaklaştığımızı maalesef anlıyoruz. Az önce buyrulduğu gibi, emirlere bağlanırken, Allah'ın şu emirlerine bağlanırım, hayır buna bağlanmam, haşa, veya Buna henüz düşünmüyorum. Zamanı geldiği zaman bakalım o haram benim için haram mı değil mi diye düşünürüm gibi mevzular bir Müslümanın imanını zedeliyen Allah korusun mevzular olur. Haram bellidir, helal bellidir. Maalesef bugün bu faiz belası o kadar hafife alınıyor, o kadar sıradan görünüyor ki sanki... Bu sistem olmamış olsa hayat nizamı devam etmeyecekmiş gibi bir algı yönetimi var. Allah muhafaza buyursun, Allah'ın hükümlerinin, emirlerinin, hadlerinin bir kısmını uygulayıp, diğer kısmını uygulamamak, büyük bir tehlikedir. Dördüncü maddeye geldik. Allah'a iman esaslarındayız. İbadeti kim için? Yalnızca, Allahu Teala için yapmak. Bu mevzuda, İnsan suresinde anlatılıyor ve Mü'min suresinde de destekleniyor. Nihayet Zümer suresinde de her insanın anlayacağı örnek verilmiş. Hemen okuyalım. Mealen, Biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık, ne de bir teşekkür bekliyoruz. O diridir. Ondan başka ilah yoktur. Dini yalnız ona haskılarak ona yalvarın. Övgü, alemlerin Rabbi Allah içindir. İyi bilin ki, halis din Allah'a mahsustur. İhlas diyoruz ya, İhlas ibadetin sağlam olmasının şartı ve iman esaslarının yine en önemli kaidelerinden bir tanesidir. İhlas samimiyet diye de geçiyor. İhlası olmayan kul Allah'a dost olamıyor, ameli de makbul olmuyor. Allahu Teala'nın vadettiği imanın semereleri okulda zuhur etmiyor. O yüzden hani konuşuyoruz ya kendi aramızda. Ya inanıyorum diyor ama şunu yapıyor. İnanıyorum diyor ama şu kadarına inanıyorum diyor. İnanıyorum diyor ama bence Kur'an'daki bu şey haşa yanlıştır diyor gibi. Yani neye inanıyor, neye göre inanıyor ve yüzde kaçına inanıyor. Bunu bugün konuşmamız lazım. Bir hanımefendi, bir beyefendi, genç, yaşlı, zengin, fakir, ben Müslümanım diyen her insan şöyle iki elinin arasına başını koyup düşünmeli. Ben Kur'an'da geçen cezaların, Kur'an'daki emirlerin sünnet-i seniyelerde bana bildirilen, örnek olarak gönderilen sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz'in emirlerinin yüzde kaçına inanıyorum, yüzde kaçı hakkında şüphe tereddüt içerisindeyim, yüzde kaçına inanmıyorum maazallah. Aklımda soru işaretleri var diye düşünmeliyiz. Ve eğer cevabımız %100 değilse, mutlaka bu konuda destek almalı, iman üzerine tekrar tekrar bu programları dinlemeli, hoca efendilerin sohbetlerini izlemeli ve bu konudaki eserleri okumalısınız. Tekrar ediyorum, acaba şuraya kadar galiba İslamiyet olmaz. İslam ya vardır ya yoktur. Bazen insanlar münafık olmuştur, kendi haberleri dahi yoktur. İslam dairesinden çoktan çıkmıştır haberleri yoktur. Fıkhen biliyorsunuz, kalben isteyerek üç kez arka arkaya veya bazı şartlarla hanımını boşuyan bir insan, e ben şaka yapmıştım veya olur mu ne alakası var deyip hanımıyla beraber olsa hanımıyla zina etmiş olur. Ve birçok insan maalesef bu hatayı işlemiş, ve kendi hanımıyla, kendi helali olarak gördüğüyle bir zina günahını işlemiş oluyor. Çünkü boşanıyor Allah dinde. Bu tür hatalar nasıl bizim hayatımızın kararmasına vesile oluyorsa, ben Kur'an'ın şu emirlerine inanıyorum, şunları tatbik ediyorum ama bu bence günümüzde mümkün değildir. 2020-2021 yılında bunlar uygulanamaz. Hangi devirde yaşıyoruz? diyen bir Müslümanın imanı bitmiş, tükenmek üzeredir. Allah korusun. Ben inanıyorum, imanlıyım dedik, o esaslardan beşincisi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, onun anlattıklarına karşı da samimi olmak, kendisinin hayatını iyi bilmek, nasıl bir babaydı, nasıl bir devlet reisiydi, nasıl bir Müslümandı, bunları hem kendi güzel ağzından çıkanlara dikkat etmek, siyer eserlerini okumak, aynı zamanda hangi konuda biraz böyle geride kaldı, biraz düşündü, neyi tavsiye etti, bakışlarıyla, hal ve hareketleriyle, bazen hiç konuşmadan da o konuda hangi konuysa o, Fikrini beyan ediyordu. Bunları iyi öğrenmek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmayan bir İslam inancı, iman mevcut değildir kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'in değiştirilmeyen kitabın Ahzab suresinin 21. ayetinde her insanın ortalama zeka seviyesine sahip olan bir Müslümanın anlayabileceği bir örnek vardır. Şöyle buyrulur. Ant ki Allah'ın elçisinde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmaya inanan ve Allah'ı çok anan kimseler için en güzel bir örnek vardır. İşte bu ayeti kerime Efendimiz aleyhisselamın sözlerinde, davranışlarında hangi olaya karşı nasıl bir tavır takındı, onayladı mı, onaylamadı mı mesela? En büyük delildir. Yine Kehf suresinde daha evvel de sizler paylaşmıştık. Ne buyruluyor? De ki, ben sadece sizin gibi bir insanım. Ancak şu farkla ki, bana sizin ilahınız tek ilahtır diye vahyediliyor. Artık kim Rabbine ahirette kavuşacağına umuyorsa, makbul ve güzel işler işlesin. Ve sakın Rabbine ibadetinde hiçbir şeyi ona ortak koşmasın. Buradan neyi öğrendik? Makbul amelin iki şartı. Amel hem doğru hem de ihlasla yapılmış olmalı. Doğruluğunu nereden öğreneceğiz? Benim peygamberimin bu konuda bir örneği var mı? Hadislerde, sahih hadislerde geçiyor mu? Sahabe-i kiramın bu konudaki uygulamaları nedir? Bunu öğreneceğim. Yine ayet-i kerimede salih amel diye buyruluyor, İhlasla olması ne demek? Şirke dair gizli ve açık bütün unsurlardan arınmış olmam gerekiyor yaptığım bir şeyin. Sakın Rabbine ibadetinde hiçbir şeyi ortak koşmasın sözü de buna işaret ediyor. Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem devreden çıkaran o sığ akıllarıyla konuşup duranlara, İtibar etmeyiniz, imanın olmazsa olmazlarından bir tanesi, sıralamada maddelerde değişir ama mutlaka içerisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnek olarak geldiğine ve onun bizler için en önemli rehber olduğuna inanmak gerekmektedir. Ve son olarak iman edenlerin bilmesi gerekenlerden ilimdir. Enam suresinde şöyle buyrulur, suçluların tuttuğu yol açığa çıksın diye, ayetleri işte böyle genişçe açıklıyoruz. İlim, Allah'a imanda önemli bir şarttır. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davetinde, siyer okuyanlar veya dinleyenler bilirler, çok önemli bir şarttır. Yusuf suresinde de buyrulur, de ki, işte bu benim yolumdur. Ben Allah'a çağırıyorum. Ben ve bana uyanlar aydınlık bir yol üzereyiz. Allah'ı ortaklarından tenzih ederim. Ve ben ortak koşanlardan değilim. Burada bize ne öğretiliyor? Bir, şirk ve unsurlarından temizlenmiş bir süt düşünün. Bir bardak, bu sütün içerisinde, daha önce, o sütü doldurmadan önce sirke mi vardı? Hadi sirke tadını değiştirdi. Affedersin necis bir şey varsa, bir damladığı olsa o senin için necis oluyor. Tadını anlamasan da, onun gibi ben Allah'a inanıyorum. Ama nasıl inanıyorum? Şirk ve şirke götüren unsurlardan temizlenmiş bir şekilde. Rızkın kimi tarafından gönderildiğini, geleceğin kim tarafından bilindiğini, Beni yaratanın tekrar öldürdükten sonra canımı aldıktan sonra yaratacağın sadece kim olduğunu kimin hüküm koyduğunu vesaire bileceğim. Salih amellerin samimiyetle işlenmesi ve haramlardan kaçınılmasıyla birlikte bunları düşüneceğim. Yapabildiğim kadar ne yapayım bu devirde böyle değil olabildiğince Allah'ın haram sınırlarına girmemeye çalışacağım. İkincisi. Tevhide davet edeceğim insanları. Oturduğum yerde, dünyaya kendimi izole edip, dört duvar arasında kendimi kilitleyip veya bir dağ başında, sorumluluklarımdan kaçarak değil, insanlara ulaşmaya çalışacağım, sosyal medyayı kullanmam gerekiyorsa evet, imkanım yoksa, en azından etrafımda kim varsa, akrabalarım kim varsa, kime ulaşıyorsam, yaptığınız yanlıştır kardeşim. Ne olur böyle yapalım, şöyle yapalım gibi tevhide davet edeceğiz. Ve üçüncüsü, bütün bunlarda, yani hem insanları davet ediyorsun, şirkten kaçıyorsun, işte faizden, zinadan kaçıyorsun ya, bütün bunlarda ilim ve basiret sahibi olmak gerekiyor. Bu da neyle oluyor? Okumakla oluyor, dinlemekle oluyor. Bugün sizlerle paylaştığımız gibi ne yapıyoruz? Aslında bir beyin jimnastiği yapıyoruz, değil mi? Bu mevzuların çoğunu çok iyi biliyorsunuz. Ama tekrar etmediğimiz zaman unutuyoruz. Bu ilkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitede başımıza gelmiştir. Bir şeyi tekrar etmediğiniz zaman mutlaka belli bir zamandan sonra bazıların unuttuğunuzu anlarsınız. Uzun yıllar araç kullanmayan bir insanda ilk aracı kullanmaya başladığında birkaç defa arabayı stop ettirecektir veya e, o seneler önceki haline gelmesi biraz zaman alacaktır. O yüzden bildiğimiz şeyler olabilir, basit gördüğümüz şeyler olabilir. Belki bugünkü programda da böyle bir kanıya sahip olabilirsiniz ama bunları tekrar ettikçe bizler ne yapıyoruz? Bazı şeyleri daha iyi anlayabiliyoruz. Demek ki altıncı maddede ilim bir Müslüman için olmazsa olmazlardan bir tanesi dedik. Çünkü insanda ilim olmayınca şeytan ona üstün gelebiliyor. Rızkıyla alakalı onu endişelere sürükleyebiliyor. Helal ve haram konusunda eğer ilmi bilgisi sınırlıysa, kulaktan dolma bilgilerle insan maalesef bu yanlışlara veya Allah korusun daha büyük yani haramlara gidebiliyor. İlim çok önemli. İsterseniz hemen şöyle 30 saniye içinde bir tekrarlayalım. İmanın aslanın ne olduğu ile alakalı konuşuyorduk. Birincisi dedik, gayba iman edeceğim. Gayb bilinmeyen şeydi. Ben Allahu Teala'ya aitim, tekrar ona döneceğim. Gelecekle ilgili her şey ahirettir, mizandır, sırattır, cennet cehennem vesaire hepsi haktır diyeceğim. Sonra Allahu Teala'ya ait yetkilerden kendi esması vardır ya Zati ve subuti sıfatları vardır. Onlar sadece benim Rabbime aittir, eşi benzeri yoktur. Onun dışında yok şu, efendim adamdı, bu izimdi, bu dernekti, bu vakıftı, bu işte partiydi veya şu insandı, hepsini elimin tersiyle iterim demek. Yani tağutu inkar etmekti. Üçüncüsü emirlerine bağlanabildiğim kadar, aynı şekilde yasaklarından da elimden geldiği kadar Kaçınmam gerekiyordu. İbadeti yalnızca Allah için yapmam gerekiyor. Bir beni gördüğü zaman şöyle bilsin veya belki kız istemelerde yaşanıyor. Hacı amcanın kızını isteyecek bir tanesi e, namaz kılıyormuş gibi görünüyor. Sakal uzatıyor. Halbuki efendim imanla ilgili büyük sıkıntılar içerisinde. Hayır, ben ibadetimi Allah için yaparım. İbadetlerimin kabul mercii de yine Allahu Teala'dır demektir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam ittiba etmektir, ona uyumaktır, samimi olmaktır ve ilim sahibi olmaktır. İlim olmadan çünkü ben neyin ne olduğunu bilemem, bu da imanımın gereklerinden bir tanesidir. Peki iman bu kadar önemli, imanın kuvvetli veya kuvvetsiz olmasına etki eden sebepler var mıdır? Yine çok önemli mevzulardan bir tanesi, kolaylıkla mevzu anlaşılsın diye şöyle örnekler verilebilir. Birincisi, biz imanımızı bilmek ve onu korumak mecburiyetindeyiz. İman demek bir kulun olgun olup olmamasını anlatır. Yine bir insan kadını ile erkeğiyle yani kul, onunla dünya ve ahirette derecelere kavuşur. Hayıra varmak isteyen bu yoldan mutlaka geçmek mecburiyetindedir. Bu da neyle mümkün, kaynağı, sebepleri, yolları iyi bilinmeden, bunun başarılamayacağını bilmektir. Allahu Teala, her bir mesele için mutlaka bir sebep ve bir yol var etmiştir. İşte iman da meselelerin en büyüğü, en önemlisi ve en kapsamlısıdır. Allahu Teala onu zayıflatan veya düşüren unsurları var ettiği gibi onu oluşturan ve güçlendiren unsurlar da var etmiştir. Peki bunlar nasıl açıklanabilir? Herkesin anlayacağı şekilde şöyle iki başlık açılabilir. Birincisi kısa ve öz olanı, diğeri tafsilatlı yani ayrıntısı Kısa ve özlü olanı Allahu Teala'nın ayetleri üzerinde düşünmek, yaratılışları farklı mahlukat üzerinde tefekkür etmek. O öyle yaratıldı, bu böyle yaratıldı, bu şurada yaratıldı, bu bu şekilde yaratıldı gibi düşünmek ve Müslümanın kendisi için yaratıldığı Hakk'ı tanımaya çalışması, hak ile amel etmesidir. Bu bütün sebeplerin çıkış noktasıdır. Detaylı olanı İman birçok şeyle hasıl olur ve güçlenir. Onlardan bazılarını şöyle sıralayalım. Allahu Teala'nın güzel isimlerini bilmek. Şimdi ne oldu? Ayrıntıya girdi. Ama sadece birkaç cümleyle izah etmeye çalışacağız. Allahu Teala'nın güzel isimleri var. Esmaül Hüsna diyoruz. Manalarını anlamaya çalışmalıyız ve onlarla Allah'a ibadet etmeliyiz. Şöyle Allah'ın Zati ve subuti sıfatları var. Yani evet benim bir Rabbim var. Eşi benzeri yok Celle Celaluhu. Peki kendisi hakkında ne söyleyebilirsin? Mesela bir Hristiyan veya bir ateist geldi yanınıza. Bu soruyu sordu. E, Allah birdir, e, hepimiz yaratmıştır, eşi ve benzeri yoktur. Evet bunlar çok güzel. İman için önemli sözler ama yeterli mi? İşte burada Allahu u Teala'nın isimlerini bilmek, sıfatlarını bilmek devreye giriyor. Allahü Teala diridir ama benim gibi bir vasfa sıfata sahip değildir. Ben bugün diriyim, yarın ölüyüm. Evet Allahü Teala'nın konuşması vardır, efendim ama benim konuşmam gibi değildir. Benim konuşmamı sadece ben anlarım. Allahü Teala her dilden anlar ve onun konuşması dille vesaire sebeplere bağlanmaksızın olur. Allahü Teala her şeyi duyar, işiticidir. E ben de duyuyorum ama ben bu odadakileri duyabiliyorum veya kulağımda küçük bir iltihap olduğu zaman hiçbir şeyi duyamıyorum ama Allahü Teala bütün kapalı kapılar ardındakileri duyar bütün dünyadaki konuşulanları her an duyar ve bunları işitir bunun gibi bende de cüzi bir miktarının bir belirtisinin olduğu efendim sıfatlar var e Allahü Teala'nın sıfatları bunlardan çok daha farklıdır ancak ben bunları böyle anlayabilirim gibi düşünmektir. İşte esmaül hüsnayı bilmekte, manalarını anlamaya çalışmakta imanın göstergelerinden bir tanesidir. Yine Kur'an üzerinde düşünmek sıralanır. Bir insan Kur'an üzerinde düşünüyorsa Kur'an ilimlerinden istifade etmeye ve imanı artmaya devam eder. Ayette şöyle geçiyor. Onlara onun ayetleri okunduğunda imanları artar ve onlar Rablerine tevekkül ederler. Bu o kadar güzel bir şeydir ki kalp hastalıkları için etkili bir ilaçtır. Damar tıkanmak vesaire değil. Yani bazen nifah giriyor ya, bazen şöyle acabalar giriyor ya. Neden? Ayet-i Kerime'de şöyle buyruluyor? Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, ve kalplerde olana şifa, inananlara doğruyu gösteren bir rehber, ve rahmet gelmiştir. Yunus suresinde geçer. Evet, o Allah'tan bir öğüttür. Rabbani öğütten daha tesirli, daha önemli, keskin olan bir nasihat öğüt olabilir mi? Kalplere ondan daha fazla tesir edecek bir öğüt olabilir mi? Şüpheleri, Efendim, birçok kalp hastalıklarımızı giderecek başka bir ilaç olabilir mi? Ne buyuruyor yine Kur'an? Kur'an'dan inananlara rahmet ve şifa olan şeyler indiriyoruz. İşte bu, ruha gıda, nefislere ilaçtır. Kim bununla meşgul olursa, güçlü bir koruma edinmiş, zırh edinmiş demektir. Evet, Kur'an üzerinde düşünmek. Birincisi, Allahu Teââ'nın zati sububu sıfatları mutlaka öğreneceğiz. Esmaül Hüsna en azından bir kere olsun, o 99 esmasını okuyup ne manaya geliyor? Bunu bir gözden geçireceğiz. Üçüncüsü, kardeşlerim Efendimiz Aleyhisselatu Vesselamı tanımak tanımak tanımak. Kendisinin ahlakını, kendisinin vasıflarını bilmek. Çünkü onu hakkıyla tanıyan, onun doğruluğunda şüphe etmez ve getirdiklerini tasdik eder. Ayet-i Kerime'de de zaten buyuruluyor ya, Mü'minun suresinde şöyle, yoksa peygamberlerini tanımadılar da onun için mi inkar ediyorlar? Eyvah! Yani onu tanımak, iman etmeyen kişiyi imana, iman eden bir kişiyi de daha, kuvvetli bir imana sevk eder. İşte bu sebeple Allahu Teala insanları efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem vasıflarını düşünmeye sevk ediyor. Neden? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüksek vasıflarıyla, doğru ve faydalı sözleriyle, merhametiyle insani ilişkilerdeki uyguladığı metotlarla en büyük davetçidir insanlarda. O en büyük imam ve en kapasiteli önderdir. Nitekim mahlukatın en seçkinleri olan aklı selim sahiplerinin Rabbimiz gerçekten biz bir davetçi işittik dediğini Allahu Teala zikrediyor. İşte o davetçi bu resuldür. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani imana çağıran sözüyle, ahlakıyla, ameliyle, bütün tavırlarıyla örnek olandır. Dördüncüsü kardeşlerim, kâinata ve insana bakmak ve düşünmek, tefekkür etmek, kâinat üzerinde düşünmek. Bunca denizin altında yaradılanlar var, Hala bilim insanlarının yeni yeni tespit ettikleri neler var, hayvanlar var. Efendim gökyüzüne bakıyorum, bu gökyüzü gördüğümle kalmıyor. Bir sürü gezegenler, gezegenleri toplayan galaksiler, süpernovalar, şunlar bunlar. Bitkilere bakacağım, parmak uçlarıma bakacağım, çocuğum dünyaya geldi. Bu çocuğum nereden ne hale geldi bakacağım. Yani düşünmek gerekiyor. İnsana bakmak ve sahip olduğu vasıfları düşünmek, imanın güçlenmesine, Vesile olur Çünkü insan bir şaşkınlık, hayret içerisine girer. Bir bakıyorsunuz, bir tırtıl kozasından çıkıyor, bilmem kaç gün dikili kalıyor bir yerde, kozasından çıktı, kelebek oldu. Kaç gün yaşadı, şu kadar gün yaşadı, arı. Toplam ömrü ne kadar, şu kadar. O ömrü nasıl yaşıyor? Polenleri toplayarak, çiçek özlerini toplayarak. Küçücük mikroorganizmalara bakıyorsunuz. Neden yaratıldıklarının, ne yaptıklarının kendileri bile farkında değil. Bugün enfeksiyon diyoruz. Bakın virüslere, şunlara, bunlara. Bunlar da bir yaratık. İşte bunlar üzerinde düşünmek. Allahu Teala neleri yarattı? Geceyle gündüzün aralarındaki gelişi, göklerin, yerin yaratılışı, bunca güzel renklerin, meyvelerin, sebzelerin, hasılı yaratılmışlar hakkında biraz düşünmek gerekiyor. 5. madde Allahu Teala'yı unutmamaktır. Ne demek bu? Zikirdir. Dua ibadetin tam özü zikirde kalbe iman ağacını eken, onu besleyen, onu geliştirendir. Hemen her vakitte Allah'ı zikret buyruluyor. Bu uyuma, yemek yeme her saniyeni zikirle geçir manasında değildir. Alimlerimizin açıklaması insan, geceleyinde, sabahleyinde, iş yerinde çalışırken de, hasta yatağındayken de, Allah'ı zikredebilir ve bunu unutmamalıdır. Zaten bir Müslüman beş vakit namazında yüzlerce kez bunu tekrarlamaktadır. Ama bunun dışında da kendini her an koruyup gözeten, Doğru ve yanlışlarını yazan Allahu Teala'nın melekleriyle beraber olduğunu da unutmamalıdır. Aynı zamanda zikretmek kalbi yumuşatır, Allah'ın azabından kurtuluşu nasip ettiği eserlerde yazar. Kıyamet gününde Allah'ın gölgesi altında gölgelenen yedi sınıftan birinin yine açıklanıyor hadis-i şeriflerde Allah'a zikredenlerden bir tanesidir. Onlardan olmaya da Vesile olur, zikir. Kardeşlerim, imanı güçlendirmek zorundayız. Nasıl olsa iman ettim demekle, cennete vereceğimizi düşünmemeliyiz. İman ettim dedikten sonra esas yolculuğumuz başlıyor. Allah'ın yapmam gerekenlere, bana emir olarak buyurduklarına, benim tepkim nasıl? Allahu u Teala'nın yapma dediklerine, Sakın yaklaşma dediklerine nasıl bakıyorum? Bazı acabalarla, kendi aciz aklımla yorumlar mı getirmeye çalışıyorum? Bu zamanda şöyle, aman şu zamanda böyleymiş ama şimdi böyleymiş diye. Bunlara dikkat etmem lazım. İşte imanı güçlendiren unsurlardan biri de dünyanın neden yaratıldığını bilmektir. Ahirete giden bir yolcuyum bu gerçeği unutmamaktır. Dünya hayatının, bu debdebenin, arabaların, malın, mülkün, karının, kocanın, çocuğun, bunca gözüme hoş gelenin, bir gün yok olacağını, ne kadar büyük olursa olsun, dünyadaki nimetlerin yine de az, yine de kıymetsiz olduğunu bilmektir. Kardeşlerim, Rabbimiz Celle Celaluhu, bu çok sevdiğimiz, bir türlü kopamadığımız dünyayı bakın bize nasıl buyuruyor Yunus suresinde. O dünya hayatının misali ancak gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki, onunla yeryüzündeki otlar, insan ve hayvanların yediği bitkiler birbirine karışmıştır. Nihayet yeryüzü zinetini takınıp süslendiği, ve sahipleri de onun üzerinde kendilerini güçlü sandığı bir sırada, geceleyin veya gündüzün ona emrimiz gelivermiş, vermiş, bir anda ona öyle bir tırpan atı vermişizdir ki, sanki dün orada hiçbir şenlik yokmuş gibi olu verir. İşte düşünebilecek bir kavim için ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Bu ayeti kerime, topladığınızda, on cümleden meydana geliyor. Tamamından bir terkip oluşmuş. Ancak eğer biri düşse, misal misal olmaktan çıkıyor. Öyle mucize bir ayettir. Zira maksat, dünyanın süratle zevale yüz tuttuğunu, nimetlerinin geçiciliğini, insanların ona aldanmasını anlayabilmektir. İşte bu sebeple gökten inen bir suya benzetilmiş, Su çeşitli çeşitli bitkileri bitirmiş. Yeryüzünü gelin gibi onlarla bezemiş. Sahipleri de ne yapmışlar ona bağlanmışlar. Yani dünyaya meyletmişler. Onun musibetlere maruz kalmayacağını, zarara uğramayacağını zannetmişler. Ama Allah'ın azabı aniden gelivermiş ve sanki dün orada öyle bir şey yokmuş gibi onu yok etmiş. Kehf suresinde de geçiyor ya. Şöyle. Sen onlara dünya hayatının misalini ver. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki, bu su sayesinde yeryüzünün bitkileri her renk ve çiçekten birbirine karışmış, nihayet bir çöp kırıntısı olmuştur. Rüzgarlar onu savurur gider. Allah her şeye muktedirdir. Yani insanlara dünya hayatının geçiciliği, bir gün kaybolup gideceği ile alakalı şu misal verilmiş. Gökten Allah'ın indirdiği su sayesinde yeryüzünde bitkiler ne yapıyor birbirine karışıyor. Oradaki taneler büyüyor, gelişiyor, çiçekleniyor. Hangi renkteyse artık o renge dönüşüyor. Ama daha sonra kuru yaprakları düşünün, çöp kırıntısı oluyor. Rüzgarlar gelince, Onları dağıtıyor, sağa sola savuruyor. Allah her şeye muktedirdir yani o Celle Celaluhu yaratmaya gücü olduğu gibi yok etmeye de kadirdir. Ona da gücü yeter. Hadid Suresi Bilin ki dünya hayatı, oyun, eğlence, süslenme, aranızda övünme, daha çok mal ve çocuk sahibi olmaktan ibarettir. Bu yağmurun bitirdiği, ekincilerin de hoşuna giden bir bitkiye benzer. Sonra kurur, sapsarı olduğu görülür. Sonra çerçöp olur. Ahirette çetin azap da vardır. Allah'ın hoşnutluğu ve bağışlanması da vardır. Dünya hayatıysa sadece aldatıcı bir geçinmedir. Salakallahülazîy. Bu günümüzü buyuruyor. Yaranımızı ve öncemizi buyuruyor. Eğlence, insanlar arasında birbirine hava atma, süslenme, moda, çok daha fazla mal biriktirmek, eşyayı arttırmak, şu kadar paranın, şu marka arabanın olması. Sonra bir varmış, bir yokmuşa dönüyor insanoğlu. Bugün neyi tekrar ettik? Biliyorduk, bir kez daha tekrar etmiş olduk. İman sadece kelime-i şehadetle bitmiyor, esas onunla başlıyor. Allah'ın haram saydığı neyse bir kulun onları haram sayması gerekiyor. Hatta bir insan tembellikten dolayı, gafletinden dolayı namaz kılmıyor bir Müslüman ama namazın farz olduğunu biliyor. Bu insanı dinden çıkarmaz. Çok önemli cezalar, çok önemli yaptırımları Allah korusun beraberinde getirir. Ama bir Müslüman, namaz vardır. Ama bu benim yüzümden gerçekleştiremediğim, gafletten dolayı, tembellikten dolayı yapamadığım bir şeydir derse, dinden çıkmaz. Yine kader mevzusunda, yine faizde, diğer konularda da bu geçerlidir. Yeter ki insan, bunların şeksiz şüphesiz gerçek olduğunu, Allahu Teala'nın emirlerinin, nehilerinin veya yapmam gerekenlerin başımın tacı olduğunu bilsin, bu imanlı gitmesine vesile olacaktır. Ama elbette neyi öğrendik bugün? Sadece iman ettim demekle cennet yolu da açılmıyor. Bunun için çaba sarf etmek, zaman zaman nefisle girişilen o savaşta yorulmak, bunları göze almak, zaman zaman anadan, babadan, evlattan, yardan uzaklaşmak, hicret etmek, zaman zaman Nefse ağır gelecek. İnsanların şuna bak delirmiş, gerici yobaz, şunun kılık kıyafetine bak, sizin yüzünüzden dünya bu hale geliyor demelerine aldırış etmemektir. Allahu Teala'ya sığınıyoruz. Ya Rabbi, şeksiz, şüphesiz iman edenlerden ve bu imanla beraber ihlası, ihsanı da üzerinde bulunduranlardan eyle insi ve şeytanların şerrinden, evlatlarımızı, bizleri, ailemizi, Müslümanları muhafaza eyle. Sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin yolundan gitmeyi ve ahirette, onun sancağı altında toparlanmayı, cümlemize nasip eyle. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Bugün, iman üzerine konuşmaya, bir bilgi tekrarı yapmaya çalıştık. İnşallah bir sonraki programda da nasip olursa şirk üzerine imandan bahsettik. Peki imanı Allah korusun kaybedebilir miyiz ve buna neler sebebiyet verebilir onu paylaşmaya çalışacağız. Bilmemiz gerekenler bölümünde ikinci programımızın sonundayız. Sürçü lisan ettik affola. Bir başka programda buluşmak ümidiyle. Esselamu Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Elhamdülillah ve ssalatu ve selamü ala rasulillah